Buken Vulcan sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Modern sabahlar. Bo modern sabahlar. Modern sabahlar. White Stripes radyonu saydığınız 7 Nation Army ile Molder Sabahlar devam ediyor sevgili ben sana seferler Oktay Demirci bizimle de birlikte günaydın efendim. Günaydın. Günaydın sevgili dinleyiciler. Macera dolu yeni bir haftaya başlıyoruz Oktay Bey. Bunlar tam sizin havalarınız. Barajlarımızdan bahsetmek ister misiniz? Valla dışarıda güzel bir e, koku var. Yağmurla beraber gelen koku ama ne kokusu olduğunu tam anlayamadım. Toprak kokusu. Toprak kokusu da değil böyle dondurma gibi böyle bir şey kokuyor. Arabaya bir şey dökülmüş olabilir mi senin ee, o da olabilir. Tabii o da olabilir. Ee, ama çünkü şey, ben de geldim. Bende hiç o koku yoktu. Yok muydu? Arabadan indikten sonra ya da arabaya binmeden önce diye ikiye ayrılır hmm. benim hayatım. Ee, arabaya binmeden önce bir, böyle bir şey güzel bir dondurma kokuyordu ya. Valla ya benim canım dondurma istedi. Olabilir. Herhalde. Neli olduğunu anlayamadım ama. Ya yani böyle meyveli falan Beraber değil de. Beraber de koklayalım ben alırım çünkü. Valla o zaman şimdi bir yayına... Şimdi mi çıkalım yoksa yayınımız bittikten sonra mı bakalım? sonra çıkalım. <gülüyor> bittikten şimdi. sonra bakalım. Güzel bir e, kokuyla beraber yağan bir yağmur. Kokulu yağmur da olabilir. Yani kok, yağmur da kokuyor olabilir. O da bir güzel yağmurdan sonra bir tazelik kokusu falan oluyor da dondurma kokusu bana bir şey geldi. Ya tazelik sende dondurma hissi uyandırıyor o da olabilir çünkü vücut sinyalini verir nokta ihtiyacı olan şeyin. Vallahi böyle hoş hoş bir koku var sevgili dinciler. yağmur aman kasvetli falan filan diye hiç moraliniz bozulmasın Çıkın o güzel dondurma iki top dondurma kokusu Bugün dondurmanız için. Oktay abinizden Vallahi benden benden ee, bir bu arada 1 Mayıs e, tutuklananlara 1 Mayıs'ta tutuklananların tamamı serbest serbest 173 kişi e, tutuklanmıştı biliyorsun e, 4 günde... aldılar onlar gözaltı süresi sonuna kadar tutuldular da değil, bir değil şey. biraz da biraz da şey oldu ek gözaltılarla falan uzadı süre e, 173 kişi sabah saat 3 sularında e, serbest bırakılmışlar yalnız katip olmadığı için saat 5'e kadar beklemişler Bekleyin beklemişler Hı -hı. saat 5'te. Gerkemelik 173 kişi serbest bırakıldı. 30 kişi şey olsun diyorum. Sabah e, serbest bırakılanlarla beraber 1 Mayıs'ta tutuklananlardan şu anda gözaltında olan yok. Gözaltında olanlardan daha doğrusu geçmiş olsun diyelim. Onun dışında spor dünyası hakkında galiba biraz konuşmamız lazım. Şimdi şampiyon Fenerbahçe oldu belli tebrik ediyoruz. Ama geçen hafta olmuştu. Evet Hala lig oldu. devam ediyor. Tabii lig devam ediyor. Hala da bu hafta maçlar Ne hafta var daha maç var iki maç var. Valla dün işte Akisar Spor'la oynadılar. Hı hı. Akisar Spor'a yenildi Fenerbahçe 3-1. Akisar Belediye Spor'a. Ee, ve, e, ama Akisar'ı tebrik etmek lazım. Bu galibiyetinden dolayı değil de sahaya çıkarken alkışlayarak çıktı Akisar Belediye Spor. E, ne güzel yapmışlar. Vallahi süper Fahmeten yapmışlar. Tebrik ederiz yani Akisar'ı. Fenerbahçe'yi zaten tebrik ederiz. Şampiyon oldu ama e, bu hafta galiba alkışı hak eden Akisar Belediye. Herkes bir kaldı böyle. Neredeydi maç? Herkes bir böyle Akisar'da kaldı. şeyde. Evet Manisa'da. Manisa'daydı. Ee, değil mi? Öyle oluyor değil mi? Yanlış söylemiyorum. Evet, ee, Akisar Belediye kendi evinde oynadı ve böyle şey akşam ben takip edemedim ama spor programları falan da herhalde ne yapacağız ya ne konuşacağız biz şimdi falan bahsettiğim oldu? Bahsettiğimiz küçük jest ne kadar etkiledi insanları yani Bütün, bu kadar şeye ihtiyaç var şu akışları falan değişti ya. Akisar Belediye alkışladı ne oluyor futbolumuz nereye gidiyor dostluk mu kazanacak diye. Sahaya çıkarken ee, bir alkışladı tebrik etti ondan sonra ee, valla... Ne kadar özlemişiz ya yani şu normalde, normal hareketi. Abi bir taraftan da Fenerbahçe'nin Akisar'a yenilmesi normalde olay olur da. Herhalde üstlerinde şampiyonluk yorgunluğu var. Tabii evet. Yani şampiyon oldukları belli değil. Yine de kızmışlardır ama futbolcuları. Şey mi taraftarlar mı? Taraftarlar kızmış olabilir de yani şimdi şampiyonluk sevinci yüzünden bunlar umursamıyor ama yani takım içinde çok salmayalım diye böyle işi sıkı tutmaya çalışan birisi nasıl yenilirsiniz falan diye o da çok şey yapmadan uzatmadan bence futbolcular şey yapmıştır tamam şampiyon olduk da yatışı yok falan 3 hafta önce de şampiyon olmanın da böyle sıkıntısı var yani. tabi son haftalarda böyle bir e, rehavete girebilir ama daha 2 hafta var ya yani, şampiyonluk için güzel bir e, şey olur Güzel bir kapanış olması için daha fırsat var. Şimdi bir de Fenerbahçe şampiyon olarak 3 hafta önceden kapattı ya. Evet. Rakipleri içinde aslında tatil. Yani bir şampiyonluk stresi bir son haftalara kaldı. Hani puan hesabı falan. Olday, Orada tabii. şöyle bir şey var ama Ege. Şimdi Fenerbahçe şampiyonlar ligine gidemiyor. Niye? Hayır. Şampiyon olsa da işte cezasından, cezasından dolayı. dolayı. Hı -hı. O yüzden e, ikinci olan takım doğrudan gidecek. Hmm. Şampiyonlar Ligi'ne şu anda bir ikincilik yarışı var. Üçüncü olan takım da galiba Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek o eleman maçı mı oynayacak? Ne olacak? Evet, bir, bir, şey olacak. bir tanesi de oradan gidiyor bir tanesi O yüzden Galatasaray ile ve Beşiktaş arasında bir e, şey var şu anda e, ikincilik mücadelesi var. Şampiyonluk dosyası Yerelik kapandı ama diye bir evet, şey, yani şey. Şa şampiyelik üzerine bir e, mücadele, mücadele devam ediyor Hadi iyi şanslar diliyoruz bütün takımlara ve Başka tek, ne oldu? Tek, tekrar tebrik ederim Ben Hakikaten şey oldum ya yani ah bal çok iyi fikir ya falan diye bu güzel ve bu normal aslında hareketi e, takdirle ve etkilenerek e, şey yaptım. Yani o kadar şaşırdık ki ülke olarak yani şaşıra normal şaşıra hareket... normal hareketlere şaşıracak kıvama geldik. Bir de şu da var yani akışlar sporcular alışılmayacaklar ne yapacaklar yani karşılarındaki adam şampiyon hani, bizi yenmeden şampiyon olmuş sayılmazsınız sonra öyle bir hırsa da gerekiyor. Zaten yapmaları gerekiyor. Yapmasalar ayıp yani bir taraftan da. İşte öyle de yapmasalar da çok ayıp ettiniz denmeseler de bu ortamda. Oho bizim ayıbımıza gelinceye kadar der. Çünkü Akisar Bey'in evet, ismi. Evet o, o da var. Yani o, o yüzden de e, bir kere daha tebrik ederim. Bu arada vergi rekortmenleri açıklandı. Hı. E, vergi rekortmenleri açıklandı. Şöyle, Biz var e, mıyız? E, aslında bence olmamız lazım. <gülüyor> evet biliyorum. <gülüyor> ben ondan sordum zaten. Yani. E, olmamız lazım. Şöyle ki e, ama maalesef yokuz. E, gelir vergisi 2013 gelir vergisi rekortmenleri e, yine ilk sırada Rahmi Koç var. Koç Holding. Hatta dur bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilk 6 sırada Koç Holding'den e, bir takım isimler var. Aile içinde espriler oluyor mudur? falan yani galiba ya... zenginlikte o tüp espriler olmuyor. Ya. Şey ya. gibi düşün ya. Böyle bir aile biz mesela şimdi Ali'nin başladık şey oynamaya. Monopoly. Evet. Kim kazandı falan aile içinde birinci falan diye. Orada da hani bir monopol tahtası olarak görerek ülkeyi şey yapıyorlar mıdır? E, yani... Sen birinci oldun falan filan. Ama babam zaten hep birinci falan diye şey yapıyorlar mı? Yani işte gerçek zenginlikte galiba öyle bir şey yok. Bence yani... gerçek zenginlikte olması lazım olur ya. <gülüyor> Çok yakışıyor gibi geldi bana yani. Yani yine sen idealini düşünüyorsun da öyle öyle olmayabilir. Bilmiyorum yani yine de bakmak lazım İç, İçeride olmak lazım bunu şey yapmak için Ama bildiğimiz isimler var Rahmi Koç Samahat Arsal, Suna Kıraç Mustafa Koç, Ali Koç, Ömer Koç Bunlarda acaba şey oluyor mu ya bu isimlerde Birileri bunu ayarlarken Efendim o onun üstüne çıkmasın o, o isim bir tık altta kalsın Falan diye öyle bir şey oluyor mu ki Saygıdan, Saygıdan dolayı Yani, yani Rahmi Gençler, Koç'un en tepede olması herhalde Ailenin gençleri şey yapıyor Bilinçli yapılan bir şeydir Babama değil mi Babama çok ayıp olur diye Valla o şekilde ondan sonra bir takım isimler var şimdi 100 kişilik liste açıklanmış bir takım isimler var adının açıklanmasını istemeyenler diye onlarda mesela 8. sıradaki isim mesela yıldızla gösteriliyor sadece. Benim yani işte o. İşte evet 8'de sen değil de bin bir surat benim olabilir benim. bizim şirketimiz olabilir. Belki yani de, de şeyimdir sıra. şahsi bir takım gelirlerim vardır. Yani onu da herhalde şey ya. Bizim gibi garip gureba şey yapsın diye. O listede varlığını sağa sola şey. Bugün ben diyorum. Aynı sırada başkaları da işte 8. sıradaki de benim diyordur belki. Ondan sonra ünlülerden daha doğrusu magazin dünyasından veya televizyon dünyasından isimler de var. Hı hı. Mesela 15. sırada Acun Ilıcalı varmış. Bravo Acun Ilıcalı ya ondan sonra de. Cem Yılmaz var. Hı hı. Ve Kıvanç Tatlıtuğ. Kıvanç Tatlıtuğ geçen sene de var mıydı? Bu sene mi girdi ya? Vallahi Kıvanç Tatlıtuğ İlk esas yüze. dizisi geçen seneydi. İşte geçen senenin şeyi bu sene zaten ya çıkıyor öyle ha, ya. Öyle mi? Evet. Herhalde evet. Onu biliyorsun yani. Geçen senenin vergilerini doğru, biz de doğru. ödedik. Ben de giremedik listeye. Giremedik tabii canım. 150'ye çıkarsalar girer miydik? Zor. Ben şimdi şurada bir Tahkuk Tutarları diye bir sütun var. Ona bakıyorum da. Yani bayağı böyle... Bir... 1 milyona falan çıkması lazım. Bize çok geliyor ödediğimiz vergi de. Yani o tahkuk, tahkuk tutara diye bir şey var burada. telecinsinden. Hmm. O yani onda biraz zor. Bizim. Zor mu? Hmm. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Biz de şey ülkedeki durumumuzu öyle anlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bu listeler açıklandıktan sonra anlıyoruz. Ortalama gelir vergisi Türkiye geleninde 2013 yılı için mükellef başına e, 4500 liraymış. KDV ödemişler mi oktay? <gülüyor> Ama bir takım ünlü patronlar gözükmüyor. Hatta görükmüyor diye bir demek ki yani şey de var. Demek ki adamın bütün parası şöhrete gitmiş. Nasıl? Gelir falan yok. Yani gelen gitmiş gelen gitmiş öyle ünlü patron olarak görünmek için demek ki para kazanmıyormuş. Bir takım isimler var. Bu isimler nerede? 200 de olması lazım diye söylenen isimler ama Bilmiyorum onlar holding. Mesela Doğuş Holding'in patronu Ferit Şahing. Listede yok. Aynı bizim gibi. Yıldızlamış olur ismini demek. Ya yani şu anda biz aynı durumdayız Feriç Yani görünmemiş anlamında. Mı? Listeye girememiş olduğumuz anlamında. Sabancı Holding yönetim kurulu başkanı Güler Sabancı yok mu? Aynı Güler Hanım da aynı isim yani. Şkurova Holding patronu ne, Mehmet Emin Karamehmet. Öğlen toplanalım ya. Biz niye yani değil mi? Niye sokmadılar işte? Ama yedi tane de avukat var. Şöyle bakıyorum ünlülerin avukatı var mı diye. Hı hı. E, şüphesiz ki 7 avukattan bir tanesi mesela ünlülerin avukatı. E, kaç? Ne kadar vermiş 9 milyon TL vergiyle e, 7 avukat var. Bunlardan bir tanesi mesela Ahmet Pekin diye bir avukat. O da hı hı. listede olduğu için söyleyebiliyoruz. 11. rekortmen olarak ilk sırada. 11'e bakıyorum. Buradaki listeden de doğru. ÖSEYM numarasına bakıyorum. O da doğru. Matrahına bakıyorum. Maşallah diyorum. Ee, ve kendilerini tebrik ediyoruz. Bu ilk yüzdeki e, ismi tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun. Yıldızlar dahil. güzel. Tüm yıldızlıları da. Yıldızlar onlar kendilerini biliyorlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Ben bu kadar güzel yağan bir yağmur uzun zamanları görmemiştim. Hakikaten şehrin bütün pisliğini her şeyini alıp götürüyor. Almış götürmüş değil mi? Sürüklemiş Bizet götürmüş. Bize tertemiz bir dünya umutlarla dolu bir e, gelecek bırakıyor gibi. Bir de paçalarımızı falan ıslatıyor. Bir de o şey oluyor. Vallahi. Yollar sabun gibi oluyor. Paçalar yine iyi. E, şimdi programımızın başında konuşmuştuk ama e, dinleyicilerimiz radyodan takip edememiş bizi. Zira bir, e, Verici sorunumuz var. bir teknik sorundan dolayı e, havadan yayınını çok verememişiz ama internet üzerinden hem yayınımız hem de postket teknolojisiyle duyulacak yayınımızın başında konuşmuştuk. Postketçiler zaten şey bana ne kardeşim diyorlar. Ben uyumama bakarım diyen bir Doğru. sürü postketçi var. Onların da e, uyuyan o göz kapaklarından hafifçe öpüyoruz. Ee, kapalı olan göz kapaklarından Şimdi <gülüyor> kulaklarını üflüyoruz yattıkları yerde Ve, Ve onları yattıkları yerde makyaj yapıp seyrediyoruz saatlerce Zeynep Hanım demiş ki Cızırtılar sırasında çok şey kaçırmadık inşallah demiş ee, Valla en güzel kısmı oydu programın wow. yani Cızırtı hakikaten... espirleri Cızırtı, e, cızırtı sırasında çok şey konuştuk... ...o zaman da konuşmuştuk programımızın başında... ...dışarıda bir dondurma kokusu havası var diye... E, ...şimdi bir dışarı çıktık... ...bayağı bir açılmışız... ...nerede dondurma kokuyor... ...nerede dondurma kokuyor... ...ben evet. Ege'ye anlatacağım... ...bilgen kavşağından döndük... ...oradan döndük... E, ...yinedir şey yapamadık... ...dondurma kokusunu dondurma bulamadık... Kokusunu alamadık. E, ...yani ben aldım da Ege'ye anlatamıyorum... Evet, şey, benim ben de bak, bunun kadar sen ...bir Gel. de genzimde et var... <gülüyor> Ben dün şimdi biraz e, bazı işlere ayıracak vaktim oldu. Ne kadar güzel. Ondan sonra e, bu e-mail hesabımı bayağı İş bir şiştiri. İşsiz hesabımı. İşsiz kasa hesabı. Dedim bari şu gmailimi biraz temizliyim. Çok iyi yapmışsın ya. Onu çok iyi düşünmüşsün. Çünkü yani ne zamandır söyledin sen. Mevsim geçişlerinde ben gmailimi düzenlerim Temizim. diye. Mesela e, bizim konuğumuz olan. Kışlık maillerini attın mı? Kışlık mail birkaç sene öncesinde. Hani Viktor konuğumuz olmuştu ya Macaristan elçiliğinden. Evet. Viktor'un mesela konuk olmadan önce. Bahçeye çıkıp Viktor! diye bağırmıştık. O mu? Ee, e, bağırmıştık. H Hector muydu o? Ben bir kere de dükkanın önünde Victor diye bağırdım. Niye bağırdın? E, geçiyordu. Gelsin dükkana diye. Hadi ya. Duydu Aha. mu? Vallahi o duydu ama çevredekiler onu Hector olarak anladılar. Şimdi gene bir film canlandırması <gülüyor> falan zannediyorlar. Mesela o bizim programa konuk olmadan önce evet, e, 20. yüzyıl Macar müziğini bana mail atmış. Mesela onları ben indirmiştim. Gmail'de durmasına yok. Siliyorum, siliyorum bir şeyler falan. Sonra bir tane... Onu da sildin mi? O şarkıları da sildim. Zaten arşivimde var. Zaten 20. yüzyıl yani. Ondan sonra e, bir mail gelmiş. Subject'te Arap Çocuk Korusu diye bir şey. <gülüyor> hayırdır diye açsaydın maili. 3 sene öncesi, 4 sene öncesinin maili. Allah Allah hayırdır diye ben bunu tıkladım. Ondan sonra e, bizim dinleyicilerimizden şey gelmiyor. Ege sen programa gitmediğinde programda böyle şeyler oluyor diye bir kayıt göndermiş. Bizim program kaydı mı? Hı hı. Bizim program <gülüyor> Sizin program kaydı desem daha doğru. Ne, ne yapmışız ya hiç haberim yok. Böyle Arap çocuk korusu diye bir şey. Tamam. Tıkladım. Şöyle bir konuşma. Hazır mısın? Hazırım. Ha, hazır. Tamam. Hazır diye konuşuyorsunuz ve şöyle başlıyor. Ba girdim Ba bu dağ. <gülüyor> oturduğum yerde sıçradım yani. <gülüyor> ve e, iki buçuk sene sonra çok bıçıktı. hoşuma gitti ya Arap Çocuk Korosu e, çok güzel abi siz o... onun bir de Arap Çocuk Korosu diye yapmadınız galiba yok değil o isimlendirmesi bir şey yaptık yani biz yapalım herkes kendi içindeki neyi görüyorsa bu korodan o şekilde isimlendirsin diye bir hedefimiz vardı hem bir güldüm evet. hem üzüldüm ama esas vuruldum çünkü... Niye ben yokken yaptınız diye değil mi? Hayır yani ya ben ondan, varken ondan, ondan. bin tane şarkı burada bin tane türkü söylendi. Evet. Hepsine maruz kaldım. Ama vallahi dinlerken hoşuma giden bağ, girmiş, bağ budanmış türküsü bir kez bile 15 senelir yayın yapıyoruz. Bir kez bile benim olduğum stüdyoda söylenmedi. Çok güzel yayındı o. Ben hatırlıyorum bir e, film, film sansürlenmişti ya. Daha doğrusu kesilmişti o hamam sahnesi. Hamam sahnesinde söylenen şarkıydı o. Öyle mi? Ben yani şu anda hatırladım. Sen anlattıkça. Ee, ben çünkü yayın, hiçbir yayını kafamdan shift delete yapmamaya geliyorsun. Yani e, yayıncılık prensiplerim gereği. E, ama atarım. Çöp kutusuna atarım. Oradan ama çekerim. Oradan zamanla çekerim. zamanı oluyor. Yani. Çekme teknoloji Zamanı vardı. geldiğinde. Zamanı geldiğinde şu anda hatırlıyorum. Adile Naşit'in... Ee, Müjde Ar'ın oynadığı bir film bir sabah sahnesiydi. Şu anda filmi ben valla çok Niye bağa girdim bağ budanmış hiç benim yanımda söylenmedi. İşte o... Bütün türküler söylendi. Söyle... Bütün türküler. Türküler geçildi ne döndü program. Yani işte o yasakla ilgili bir şey ya. Yarın sabah lütfen Fahir'i de arayalım o da gelsin. O da gelsin. Bir de olur. Ben bir kahvemi koyayım şu bara girdim ne bara bar girdim. girdim bar budanmış bar budanmış adlı ee, Long Island türküsünü hep beraber seslendirelim. İstek olarak ben şimdi vermiş olayım. Çok çok duygulandın mı? Vallahi duygu yani sildin e... mi peki? <gülüyor> silmedim. O maili o maili de silmedim silmedin silmedin titredim. Kıyamadın değil mi silmedin. Vallahi silemem. <gülüyor> Silme titre diye bir şey var zaten o Gmail'in şeyinde. <gülüyor> Arkadaşım öyle bir şey oldum yani. Onu şey yapıyorsun böyle işaretlediğin zaman kırmızı yanıyor ekran Sürekli böyle şey oluyor. Ekran kırmızı yanıyor. Gözlüğü kaybetme derdinde artık son derdine de olabilir. Ee, bu derde son. Neden? Güneş enerjisiyle çalışan küçük bir mikroçif tipi bir şey koyuyorlar. Mikrofişler mi taktılar? Mikrofiş ya da mikroçiflerle e, bluetooth tipi bir şey yerleştiriyorlar. Ee, Tuzuk tuzu Kuri adlı gözlüğün. Marka mı bu ya? Marka herhalde değil mi? Tere Aman, tere tere. tere, tane, tere. Ee, bin tane espriye açık bir markaymış ya. E, bunu aldığına göre senin de Kuri. Mesela ha. bu ilk espri. Ve son espri de olabilir. espri başka bir espri. Ee, gözlüğün çerçeveleri kullanıcının telefonuyla bağlantı kuruyor. Hani mesela telefonunu bırakırsın sonra başka bir telefondan Aa, çaldırırsın ya. Şeyle başladı o. Bu yeni telefonlarda şey var ya kalem. he. Onu, bu adamlar kesin bu kalemi unuturlar falan diye. Mesela kalemle bir şey yaptın masaya koydun. Evet. Hadi ben kaçıyorum dediğinde telefon ötüyor. Kalemi unuttun. Çok ötüm güzel ötüm teknoloji. Ya. Bence her e, aranan daha doğrusu kaybolan şeye çaldırma teknolojisinin konulması lazım. Ben kaç defa uzaktan kumandayı çaldırmayı istedim ya. Te, salonda kaybı, kaybolmuş uzaktan kumanda Üstünde tuşlar falan da var ya. Aslında bunun arasan orada. çalması lazım gibi bir hisle çok doğru. Aslında o da zamanla şey olan bir şey. Mesela bu telsiz telefonlar var ya. Hı hı. Telsiz telefonlarda da bu kaybolma teknolojisi vardı. Ana üstünden Ona sonra şey eklediler. Evet. Biliyorsun basıyorsun şeyine düğmeye. Ana bu, üstten. Fik fik, fik ötüyor. Ee, şeye giren. Sonra da şey diyorsun. Kim koydu bunu buraya diye alıyorsun mesela mutfakta. <gülüyor> evet de işte yavaş yavaş. Mesela ben en son onu dükkandaki post makinalarında çok istedim. Dört tane var ya bizde. Hı hı. Üç tanesi var. Dördüncüsünü bulamıyorlar. Allah Allah. Nerede bu post makinesi? Çaldırsam. Zayıf zayıf anımı uzatarak <gülüyor> anlatmak istiyorum. Nerede bu post makinesi? Bu dördüncüsü nerede? Müşteri... Allah Allah. Bir 5-6 <gülüyor> defa daha elin şey yaparsan hikaye zenginleşecek. <gülüyor> ya acaba hani çünkü pek çok dinleyicimiz dükkanımızdan hatıra olsun diye süvenir diye bir şeyler Hı -hı. götürüyorlar ya. Beni arasaydınız post onu. makinesi efendim diyor. <gülüyor> Hadi onlar bir anı da bu post makinesini ne yapacak? Hay Allah. Bu post makinesi nerede? Dördüncüsü nerede? Bir de o şey olanlar, büyük olanlar da Hani hmm. Bir küçük olanlar, bir büyük olanlar. <gülüyor> Şimdi hikaye ilginçleşti. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler. Küçük olsa sıkıcı bir hikaye. Ben de, Bu ben de dinlerken da, sıkıcı. Daha da uzatarak anlatabilirim. Ee, yok, post makinesi yok. Ya Hakan nerede post makinesi? Hayır, nerede? Ahmet, nerede? Cık, cık, cık. Yok. Arada ben vurayım. Yok. <gülüyor> post makine. İşte Yer o yarıldı an... içine girdi diye. Be. Öyle bitir bence. Ara... O an... Arama kısmını ona sordu, sordu. Yer yarıldı içine girdi. Nerede bu post makine? Şurada mı? Masanın altında. Yok. Sanki dükkan. Yer yarıldı dükkanda. içine girdi. Açıyoruz yere bakıyoruz. Yok. Allah Allah. Nerede? Sonra çaldırma dedim. Çaldırma teknolojisi olsaydı çok ya da en azından birbirinden böyle bir haberleşme teknolojisi Çitleştirme olsa. Çitleştirme bir şey olsa doğru. Sonra neyse bulundu sevgili deniciler bulundu. Ha hikaye sürpriz bir, <gülüyor> müşte, bir, müşterinin, <gülüyor> bir müşterinin çantasından çıktı da rahatladık. Öyle bir e, şey oldu. Pahalı değil mi onlar? Çok pahalı. Çok yani, pahalı. Buradan bu... müşterilerimize de dükkandan bir şey götüreceksiniz bence. <gülüyor> Lütfen post makinelerimizi bırakın. Tosun Paşa film ya Tosun, Tosun Paşa. Paşa. Doğan Can Bey hatırlatmış Tosun Paşa'ydı film diye. Doğan ee, Can Bey de demek ki Türkiye'yi bekliyor Neredeyse Türkiye yarıya inmişti e, filmin süresi Oradan çıkmıştı muhabbet diyerek Yine e, hiçbir Modern Sabahlar programını unutmayan Demek ki dinleyicilerimiz de Canbey. Shift delete yapmıyor Shift delete yapmazlar çıkar oradan çıkar Geri çağırma teknolojisi var e, Bu gözlüğün satış fiyatı Tekrar onu da verelim bu Gözlüğün mü yoksa gözlüğe takılan bir şey mi bu Gözlüğe takılan bir şey ama gözlükle beraber satılıyor yani böyle ayrı alamıyorsun. Ben gözlüğümden çok İstemeyin... memnun diye yapamıyorsun. Yok, onu yaptıramıyorsun. Bu göz bu gözlüğün özelliği e, kullanıcı gözlüğünden uzaklaştığı zaman telefondan uyarı geliyor. Bu tip bir gözlüğü satış fiyatı 350 dolar, yaklaşık 740 lira. Valla şimdi bu adam zaten gözlüğünü çıkarıp takıyorsa gözü de çok bozuk değil. Demek artistikten takıyor. O zaman artistik olsun diye bunu da alır. Artistik o diyorsun yani. Artistik o diyor. <gülüyor> zaten gözlükle cep telefonu çok. Birbirinden uzak durmaz herhalde ya. Değil mi? Onlar böyle bir genelde yan yana duran şeyler değil mi? Normalde anahtar cüzdan cep telefonudur. Gözlük Kullananlar için bir de sigara vardır. Dört cepi kontrol edersin çıkmadan. Çat çat çat çat yaparsın. Çıkmadan değil. Oturdun mesela bir yere kalktın sonra. Gelmeli gitmeli bir yerdesin. Gelmeli gitmeli yerleri düşünüyorum. <gülüyor> Mesela, <gülüyor> mesela pasaj. Görekçi. Pasaj mesela bir pasaj düşünün. Ee, ama yine de demek ki bundan çok e, şey mağdur olan var. Ben de gözlüğü gö kaybetmeden galiba durumda. sabit gözlüğe geçeceğim. Aman yapma ye dur. Vallahi geçeceğim. İyi düşündün mü? hastası olarak biz astigmat hastaları aparatla görebiliyoruz. E geç sadece. abi senin vardı güzel şey gözlüğün vardı. Yamuk gözlüğün vardı. Balans ayarı tutmamış gözlüğün vardı senin. Tak onu. O faydalı değil ya. Ben böyle kocaman bir gözlük istiyorum. Göremiyorum çünkü. Nasıl kocaman gözlük? Gözlüğün kocaman, büyüklüğüyle öyle, alakası yok senin çok iyi görmenin. İnce havalı bir gözlük aldığın zaman sadece belli açıdan bakınca görüyorsun. Ben yani dana kadar her açıdan şey görebilmek istiyorum. O artık. alışmayla ilgili bir şey. Sadece bir açıdan bakmayı mı öğreneceksin? Tabii şimdi. yani hayır o gözlüğe alışkın ol Sen çok kullanmadın o çünkü o şey gözlüğünü. Balans, balans ayırı bozuk gözlüğünü. Nerede o duruyor mu evde? Duruyor dur. E kullansana onu muhterem. Duruyordur onun şeyi de yok. Ne yok? Aparatı da yok. Nerede? Bilmiyorum şimdi. Nasıl dit dit dit dit ötmeyecek şey? Nerede bulacaksın? Onu bilmiyorsun, değil mi? İstersen ama bak şeyse eğer o seni zorluyorsa şöyle kapalı gözlükler var. Hangi işte tarafıysa? Yani şey motorcu gözlüğü gibi. Ha yok öyle değil. Ben gözlüğü... dede gözlüğü gibi istiyorum. Kocama. Büyük camlı mı olsun? Hı -hı. Yok yok seninki zaten küçük değildi. Sana yeter o. Yani ot dümen isteyin birinci sınıfındaki gözlük gibi. İkinci üçüncü sınıfta havalı oldukta küçültüyorlar yani ya gözlükleri. Bölüm değil, fakülte belirledin anladığım kadarıyla. Herhangi bir, bir otte olsun da hangisi olursa olsun. Da, <gülüyor> çok iyi bir gözlü istiyorum yani. Zaten ama, hayatım boyunca sosyal bilimci olduğum için şey oldum. Benim eski 3 tane çerçevam var. istersen getireyim sana. Ama biraz eski, eski bir olan. hangi dönemin eskisi? Vallahi e, ben onu 90'ların başında almıştım ama 70'ler falan. Yani <gülüyor> <90 'ların gülüyor> başındaki halini bildiğim için ben şey yaptım. İşte var yani. Sende o... onun hatırası vardır almayayım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> var var güzel camları da şey yaparsın kolormatik yaptırdız istersen sana çok güzel olur ege ya çünkü bugünlerde kolormatik kullanan yok ben ha. onu hiç yok sevmem retro bir şey yani harika yani çok güzel olur kolormatik cam satabilen var mı kolormatik tabii istersen var ama yani kolormatiğin özelliği bir de rahat edersin bir sen... tane adam varmış eski şehirde kolormatik gözlük satan ben çok uzun süre kullandım ee, tabi benim camlarım olmaz sen sana şimdi yani sana yeni cam kestirilmesi lazım ama ee, şöyle abi mesela içeridesin. İçerideyken bayağı gözlük. Dışarı İlteceğim. çıkarıyorsun. Bayağı yine gözlük ama aynı zamanda güneş gözlüğü. Gözlük değiştirme derdinden kurtarıyor. Hiç yok öyle çaldırma falan. dışarıdayken de tam güneş gözlüğü olmuyor değil mi? O böyle arada çirkin bir renkte bir şeye dönüşüyor. Çirkin? Benim aradığım o çünkü. Bir çirkin. çirkinlik. Gözlükte çirkinlik severim. Çirkin değil. Yani çirkinlik eğer amaçlıysa hiç girmek olur Mati. Çir çirkin değil. Hı, Hı, o dönem dönem seyit olacak. Ya. Klas yaşamaya alışacaksın. Tabii. Nasıl? Yani yapacaksın, onu sıkacaksın dışını biraz. Alışacaksın. Ben sana getireyim de sen bir bak. Radyolarında yeni aşk bir kez daha dep, günaydın dep, diyelim, espirilerle şakalara dep, dep, devam dep, dep, edelim. Dep, dep, dep, dep. Ay. Yoruldum ya dans dans dans dans yani. Abi, bir de sen eskiden aynısını yaparken hiç yorulmazdın. Bu, bu sabah bir şey oldu sana ya. Yoruluyorum abi sabahtan beri çünkü aynısını yapıyorum. Bir de bir yandan dans ediyorum ya herhalde dansla beraber. Yani kırılmanı da istemem ama tam aynısı da olmadı. Abi çünkü şey oluyor yani nefesi ayarlayamıyorum. Ondan ben hep bugüne kadar playback yaptım. Ee, bunu hiç açıklamamıştım bugün <gülüyor> açıklamış olman e, dinleyicilerimizi de şaşırtmıştım hep playback yaptım ama her Dans zaman mikrofonun zaman. kablosu takılıdır Dans seyirci sayg saygım çünkü e, hiç, hiçbir şeyden ödün vermem seyirci saygıdan verdiğim kadar yani siz Madonna'nın o kadar hareketli nasıl nefes nefese kalmadan konser tamamladığını zannediyorsun sevgili dinleyiciler Kablo sadece mi o mikrofondan arada bir everybody falan diyor gerisi hep ağız oynatıyor. Bazen everybody bazen come on everybody come on, de, de, come on, tamam. mesela come on everybody de bazen şey olur şey uzun uz, çünkü yani o şeye göre şimdi İngiltere Prensi Harry'nin biliyorsun ayrıldığını söylemiştik geçen hafta kızdan, kızdan ayrıldı değil. kızdan ayrıldı diye 2 yıllık sevgilisi Cressida'dan e, ayrılmışlardı ve Cressida ben bu şeyi çekemem bu kraliyet ailesinin e, ne denir ona bu e, kurallarını işte bir şey denir monarşi protokolünü bürokrasisini şey yapamam kaldıramam diyerek hele evlilik mi aman aman aman ee, diyerek söylemişti ve ayrılmışlardı e, mesaj üzerine mesaj atıyor şu anda yalnız valla kraliyet ailesinde de Çocuklar duymasın gibi min etek hadisesi yaşanması da bana bir garip geldi artık ya. Çocuklar duymasındaki hepinin min etek al hayatta giydirme falan espirisi oluyor diyor Hadi ya, ya öyle kraliyet koca ailesi de bunu yaşıyor yani. Yok efendim bol etek giymesin uçuşuyor dar etek giymesin orası burası görüküyor. Valla tamam tamam demiş o zaman Değil, eğer koca bu... kraliçe görükme diye konuşunca ben ondan da rahatsız oluyorum. Zaten yani. prenseli de öyle konuşuyormuş barışak mı diye mesaj atmış ya. <gülüyor> Yani mesaja boğmuş. Her gün 15 15 şey atıyormuş. Kısa mesaj atıyormuş. Barış mı barış mı? Royal hatta çünkü. Royal hat uygun değil mi? Mesajı istediğin kadar mesaj bin mesaja uygun. kadar şeyi var. Paketin içinde diye. Ondan sonra telefonunu gözlermiş böyle tablet masuna. <gülüyor> mesaja kadar ücretsiz evet, evet. diye. Valla <gülüyor> e, vallahi barışalım mı barışalım mı diye sürekli mesaja boğuyormuş diye küçük hanımı. Bakalım ne olacak. Ee, ama şu anda e, bir mutsuzluk olduğu kesin. Yani böyle bir şu anda bir, bir boy, yani iki mesajla yani. düzelecek bir şey olmadığı da belli. E nasıl düzelecek? Bir aracı mı olması lazım? Yavaş yavaş. Ben bir de şeyi düşündüm. Şimdi yani tek celsede boşanma diye bir şey var ya. Ev, evlilikte boşanma böyle bir e, evlilik kurumsal olduğunda evet. devletin kararı oluyor ya. Bence artık böyle ilişkilerde de en azından 3 ay falan çıkan bir çiftin Ayrılmasının da gayri resmi de olsa böyle bir e, kurumsal kimliğe görünmesi lazım. Ne bileyim kızın arkadaşlarından temsilciler olur, oğlanın arkadaşlarından temsilciler Bir tarafsız kişi hakem olsa hakim değil de işte hakem olarak yani ayrılmalarını hem netleştiriyor hem de arkadaşları da Arkadaşlarının göz önünde ayrıldıkları için de net bir şekilde ayrılmış oldular. Valla o da bana hiç mantıklı gelmiyor. Yani hatta bu sevgililik müessesesini bırak, ayrılık müessesesinde de evli boşanma daha doğrusu durumunda da böyle bir birinin girip bir onay vermesi hiç mantıklı gelmiyor. Bence hiç oralara getirmeyelim. Yani en azından evlilik olmadan bir beraberliği sürdüren kişilerin hiç bence üçüncü kişileri dahil etmeyelim ya ondan sonra onun böyle ağzının içine bakacaklar şu anda olan şey o düşündünüz kişide... mü bir daha düşünün falan diyen bir adam yani uğraştır ondan sonra, sonra kızı... düşündük la düşündük yani adama gidiyorsun işte ne yapıyor ayşegül ne yapıyor bilmem iyidir herhalde diye bir cevapla anlıyorsun ayrıldıklarını o da pek iyi değil <gülüyor> yani o o başka şey ya da bir şey. ayrı ve şey şimdi facebook'ta nasıl şeyin var ilişki durumunu güncel diyorsun evet bir cüzdanla küçük bir kimlik taşısan Mesela kırmızı ilişki halindesin, yeşil serbest. Nasıl Ayşegül nasıl? Hemen kartını çıkaracaksın yeşil. İyidir herhalde. Ne faydası olacak bu? Resmiyet kazandınız. Yani Gel ben artık Cüzdan, tak takip edemiyorum şey. tane yani biraz daha böyle işlevsel hale getirmek için bulduğum bir şey gibi geliyor bana. Ben mesela şeylana onu da cüzdana koyarım abi. Böylece cüzdanı da boşu boşuna taşımamış olurum. Bir şeyi daha fark ettim ben hmm. dükkanda bazı gözlemlerimden. Evet. Ee, topuk boyu da. Kadınlar şey yapıyor. Ayakkabıdaki topuk boyundan Hı -hı. bahsediyorsun yoksa çıplak ayakla gezenler mi var yanımızda? Yok ben, ayakkabıda topuk boyu mesela alçak topuklar ve Hı -hı. E, babet benim ilişkim var ve gayet mutluyum mesajı veriyor bana. Topuk boyu arttıkça? Topuk artık yükseldikçe e, işte ben de geldim buradayım falan der gibi. Ben tabi buradasın değilsin aranıyorsun falan değil şey çizecek. <gülüyor> Benim derdim o oluyor o kadar sivri topukta geldiklerim. Parke sizce parke jopara o parke sivri de tamam, Evet, güzel görünmek istiyorsunuz, erkekleri etkilemek istiyorsunuz ama mesela saçınıza bir şey yapsanız topuktan ziyade çünkü çok para yani o O da doğru. Birinci sınıf laminat parke sevgilisiniz. O mi? da doğru. Ya da isterseniz şey yapabiliriz. Yani ayakkabı galoş gibi bir şey mi? A galoş değil ayakkabıyı çıkartarak çünkü zaten bizim dükkanımızda şey ya Biraz ayakkabıyı ev, çıkarsın, ev havası evet, var ya Doğru ayakkabıyı çıkarsın masaya koysun. Çünkü oturunca zaten o havası görünmüyor e Efendim benim topuk boyum budur 30 santim mesajımı lütfen Algananın işte e Meraklı beyler eklesin Vestiyer var vestiyere konulsun Ha sen göstermek Göstermek istiyor, yani istiyor kadın. Tamam göstermek Orada isteyen o zaman Masasına koyabilir yanına asabilir Göstermek istemeyen ya da kafasını koyabilir yani öyle bir aparatla Hanımefendi Boy ayakkabınız ayakta mı Boy Boyununa mı Yok kafanın üstüne. durma daha, daha çok. Yani dur. şey... Aparat verecek işte bizim Ahmet. Ayakkabınızı giyecek misiniz? Koyacak mısınız? Koyacağım dediğinde aparatı getirecek. Kulaklardan bağlanır kafaya topuklu yük Ama önce bizim yapmamız lazım bunu biliyorsun değil mi? Tamam yani ben koyarım da. Yani önce bizim yapmamız lazım ki bir şey olsun. Benim spor ayakkabım zaten. Bakın ne kadar güzel Tepeye koyarım değil. bağcıkları da çenemin altından bağladım mı? Çünkü... Ne kadar rahattır ki. <gülüyor> Diye. Vallahi güzel görünebilir. Onu bugün bir deneyelim olmazsa ya. Yalnız şey sıkıntı tabii yani yağmur varsa... Hmm. ...yağmur ıslak bu sefer ayakkabıyı nasıl tepene Doğru. koyacaksın? İşte Orada aparatı, aparatı güzel tasarlamak lazım. Orada olay büyüdü yani. Kurutman lazım. Bu sefer kurutma makinesi falan filan. Biraz düşünülmesi lazım yani üzerine. Çok acele karar verilecek şey değil. Vermeyelim. Ayakkabıyı kafaya koy. henüz hazır olmuyor. Sonuçta açınız. dekor yani. Bir mükemmel bir gün olacak.